Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince peygamber bunun bir kısmını bildirmiş bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona sırrı açıklayan eşine haber verince o bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi dedi.''